bil alim o kıyı من حرم فخ سلیم من عاش في العلم دهور ودهو يطلب العلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من علین والسلام على محمد وعلى وصحبه ابن رجب الله ومن ذلك yani, bu muhtes ilimlerden. Muhtes ilim ne demek? Yani? Hı? Sıretin yanında olmayan Yani, muhtes, muhtes ne demek? Yani, evveli? Olmayan. Olmayan. Tamam. O zaman, muhtes ilim nedir? Yani, evvelinde var olmayan ilimler. Evet. Yani, daha sonra ortaya çıkarılmış. Tamam Daha sonra ortaya çıkarılmış. Yoksa, Sahabe indinde bu ilimler yoktu. Sahabenin yani öğrettiği, sahabenin tabiini öğrettiği ilimler değil bunlar bu ilimler. Bunlar da ilim. Hani onu geçtik, onu artık anladık. Değil mi? İlim dediğin zaman ilim bir isim ve o isimde ne birçok cinsi içine ha, içi birçok cinse, yani cins ilme şamil olan bir isim. Ve bu cins yani ilim cinsleri türleri bunlar aynı değil farklı farklı bir tür var bu kendi zatında faydalı artı sahibine de faydalı bir ilim var kendi zatına faydalı ama sahibine faydalı değil sonra cins de var kendi zatına faydalı değil Dolayısıyla sahibine de faydalı değil ha şimdi bu muhtes olan ilimler hangi cinsten? Faydası. Faydasız. Yani kendi zatında faydasız, sahibine de faydasız. Tamam. Ha şimdi bu mutlak surette böyle dediğin zaman yani bu tamamıyla mutlak surette faydayı nefh ediyor musun? Değil. Ha Mutlak surette değil. Yine o faydasız olan ilimler yine onlar da kendi içerisinde mutlak surette faydasız olan, yani mutlak surette zarar olan ilimler var. Mesela Hı? Mesela sihir gibi, büyü gibi. Yani şimdi bu faydasız bilim ve mutlak suret bunun hiçbir faydası yok. Ama mesela yine faydasız ne manada? Yani Nispi faydasız. Yani eğer o ilimde yani aşağıya gittiğin zaman o zaman faydasız olacak olan ilimler var. Mesela, mesela Nesep fiyatı, mesela yani bizim bugün, bizim zamanımızda mesela ve tazim ile beraber etmek tam muhabbet ve tazim ilmatik gibi fizik gibi kimya gibi tam bunlar faydasız mı mutlak surette yok yani faydası var ama eğer aşırı gidersen çok fazla bu ilimlerle uğraşırsan o zaman faydasız olur övülmek methedilmek bu sadece Allah'a mahsus daha önemli olandan alıkoyuyor bir, yani o yönden zaten bir faydası, bir bir zararı var. Çünkü seni daha önemli olandan alıkoyuyor. Bugün bak mesela, yani şimdi tıp okumak faydasız mı? Hayır faydasız değil. Ama bir tıp öğrencisi altı senede çıkıyor. Altı senede doktor çıkıyor. Doktor ne yani? Doktor yani asistan, stajyer diyorlar, stajyer diyorlar değil mi? Doktor çıkıyor. Altı senede. Altı sene boyunca o doktor yani o talebe, Başka hiçbir şeyle kendisini işgal etmez, meşgul etmez. Ha çünkü yani başka şeyle kendisini meşgul edecek bir durumda değildir tıp öğrencisi. Ki Bütün vaktin yani o tıp maddesine ayırması lazım ki yani bir doktor çıkabilsin. Ha şimdi 6 sene boyunca ne edecek? 6 sene boyunca kendisini daha önemli kesinlikle, daha önemli olan ilimlerden mesela yani az çok... Yani Müslüman elbette Müslüman doktor bir Müslüman tıp talebesi o da Kur'an okuyacak vesaire vesaire kendisine farz olan ilimlerle ilimleri edinmeye çalışacak ama ama onun da ilerisine gidemeyecek. Yani el önemli nizarın en, yani en azı nerede olacak bu ilimlerde? Seni daha önemli olandan alıkoyacak. koyacak şimdi mesela karşılaştırma yapsan yani embriyoloji maddesini öğrenmek mi daha önemlidir yoksa yani misal bir cüz Kur'an ilmiyle beraber ezberlemek mi daha önemlidir diye bir kıyaslama yapsan yani kesinlikle bir yani bir cüz Kur'an'ı ilmiyle beraber ezberlemek kesinlikle daha önemlidir. Daha faydalıdır yani. Ha embriyoloji faydasız mı? Faydasız değil. Bilakis o da sana o da sana hakikatin varlığı yönünde birçok bilgi verecek. Sana Allah'ı tanıtacak, yani seni Allah subhanahu kudretine, ilmine, kemaline vesaire irşad edecek olan bir ilim. embriyoloji yani bu çocuğun annenin rahminde işte yumurtaklığının meydana geldiği süreçleri ko şeyden, yani inceleyen ilim ha. Hani bu faydasız mı? Faydasız değil. Ama kesinlikle Allah'ın azze hocanın kelamını okumak, öğrenmek daha faydalıdır şüphesiz ha. El muhim shine nerede o min zalika ani muhtasat el bu muhtas olan işlerden şudur onlardan ondandır diyor ma ahdath el mutezile el mutezid ihtisati ve men hada hadwahum min el kalam fi zatil lahi teala men yani onların yolunu izlemiş olanlar kimin yani muhtezilinin yolunu izlemiş olanlar yani min el fi zat-ıllahi teala ve sıfatıhi ve yani Allah'ın azze ve zatında ve sıfatlarında konuşmak neyle bi edilletil uqul yani akli delilleriyle o zaman bu da ne muhtesttir şimdi daha önceki ne etmiştik kaderden kader hakkına konuşanlar değil mi kader hakkında konuşanlar ya da kader hakkında konuşmak kader hakkına kader bahsine girmek kader bahsini incelemek vesaire bu dedi muhtestir. Tam bu muhtest bir iştir. Aynı şekilde yine muhtest olan bir iş nedir? Yani Allah'ın azıbın zatıyla sıfatları hakkında akli deliller ile akli ölçüler ile konuşmak. وَهُوَ اَشَدُّ خَطَرًا مِنَ الْكَلَامِ فِي الْقَدَرِ Ama bu nedir? وَهُوَ yani o kelam Allah'ın zatında sıfatındaki o kelam nedir? اَشَدُّ <gülüyor> خَطَرًا bu daha da tehlikelidir. Min el kelami fil kader. Kaderde sözden konuşmaktan daha tehlikelidir. Ha. Li niçin? Çünkü el kelam li el kelama fil kader. Çünkü kaderde kelam nedir? Kelamun fi Allah'ın azze ve celle'nin fiilleriyle alakalı sözdür konuşmak. Ve haza kelamun fi zatı ve sıfâtihi. Ama bu nedir onun zatı ve sıfatlarında konuşmaktır. Bu niye daha tehlikeli? Hı? Yani daha tehlikeli çünkü zatta konuştuğun zaman o zaman zat yani zat hakkında konuştuğun zaman o zaman o zatın bütün sıfatları ve ef'alini kapsıyor değil mi? Evet. Ama sen şimdi sadece bir kişiyi mesela sen şimdi bir kişi hakkında konuşmanıyla bir kişinin bir fiili hakkında konuşmak aynı mı? Değil. Mesela bir kişi belki çok memduh bir adam oluyor, yani çok sevdiğin birisi, övdüğün birisi olabilir. Ama bir hasletini sevmiyorsun, onun hakkında belki konuşuyorsun. O zaman o adamı yani bütün varlığıyla yermiş olmazsın. Sadece o fiili hakkında konuşmuş olursun. Ama sen şimdi bir kişinin yani o zatına yönelik konuştuğun zaman o zaman onun sahip olduğu bütün sıfatları, bütün fiillerini hepsini Yermiş ve kötülemiş olursun. Yani onun hakkında konuşmuş olursun. Ha bunun gibi yani kader Allah'ın azze ve kaderi yani kader bahsine konuşmak çok büyük bir cerime. Ha çünkü kadere umumen aklın bir e, idrak yönü yoktur. Akıl yani akıl kader yönünü idrak edemez. Ama dolayısıyla dolayısıyla da bunu idrak edemediği için netmişlerdir. İlmi yetmişlerdir. Yani bu konu bu bahse konuşanlar Allah subhanahu wa ta'la. Ama nereden geliyor? Yani Allah'ı tenzih etmek için. O da çok muhim bir mesele. Buna da Allah'ın buradan değinecek. Ha, şimdi e, zatı hakkında konuşmak daha büyük, daha tehlikeli. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala'nın zatı hakkında, sıfatları hakkında konuşmak demek yani onun onunla onunla alakalı olan her şey hakkında konuşmak olur. Ha şimdi bu fırka Allah'ın az zatı ve sıfatları hakkında konuşanlar, vanqasme haula bu konuşanlar ila kismein iki kısma ayrılmışlardır. Ahadu <gülüyor> huma ikisinden biri mennefe kesiran Çoğu nef yetmiştir. varada وَرَدَ بِهِ ve sünne, Kitap ve sünnetten varit olmuş olan bu bahiste yani Allah'ın azze Allah'ın celle'nin zatı ve sıfatları hakkında kitap ve sünnete varit olmuş olan bir çoğunu nef yetmiş olanlar. Niye nef yetiyorlar? لِسْتِلْزَامِهِ اَنْدَهُ اَتَّشْبِيهَ بِالْمَخْلُقِينَ Bunun için nef yetiyorlar. Niye nef yetiyorlar? لِسْتِلْزَامِهِ çünkü o varit olmuş olan o naslara Kur'an ve Sünnet naslarını eğer ispat etse onların anlayışına göre diyorlar ki eğer ispat etsek o zaman ne gerektirecek bak indaho istilzamih indaho yani onun hak onun indinde onun yanında ne gerektiriyor İstizla, e, e, istilzam ediyor teşbihe bil mahlukin mahlukata benzetmeyi gerektiriyor. Yani Allah Subhanahu ve Taala'nın mesela istiva etmesini, arşa istiva etmesini, Allah Subhanahu ve Taala'nın işte görülmesi, yüzü ve ayağı veyahut da eli, veyahut da gözü, kelamı ha bütün bu sıfatlar. Bu sıfatları diyorlar ki eğer ispat etsek, yazman, mahlukat'a benzetmiş olacağız Allah azze ve celle. Niçin? Çünkü bunlar mahlukatta da var. Şimdi muşkül orada ha bak yani diyor ya bi edilletil ukul. Akli delillerle. Akli delil dediğin zaman hemen akla gelir. Akli delil nedir yani? <gülüyor> hmm, yok, akli delil nedir? Akli delil nedir? Akli delil bir şey sadece akli delildir Gördükleri, Ha? Her yok, akli delil nedir? Kıyastır. <gülüyor> tamam, akli delil kıyastır. Teşbih yani, benzetme. <gülüyor> Sen bildiğin bir şeyi Asıl kılarak ne diyorsun? Bilmediğin bir şeyi o bildiğinden yola çıkarak anlamaya çalışma. Bir şey biliyorsun, bir şey bilmiyorsun. O bilmediğin şeyi ne hangi yolla anlamaya çalışıyorsun? O bildiğin şeye kıyaslayarak, benzeterek, teşbih ederek. Tamam. Ha şimdi Allah Azze ve Celle bilmiyorsun. Tamam Allah Azze ve Celle bilmiyor. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala dünyada bir göz görmemiştir. Dünyada hiçbir göz onu görmemiştir. Değil mi? Allah Azze ve Celle'i bilmiyorlar. Ama şimdi Allah Azze ve Celle bazı sıfatlarını sana haber vermiş. O sıfatların arasında işte göze olduğu, işte gördüğü, işittiği, e, ayağı olduğu, konuştuğu, hayat sahibi olduğu vesaire haberler gelmiş mesela. İstiva ettiği, Arşa istiva ettiği, dünya semasına nuzul ettiği, tamam şimdi böyle haberler var. Peki şimdi akıl nasıl hemen bir yola başvuruyor? Akıl, akıl hemen burada şimdi Allah Azze ve Celle bilmiyor. Ama o anlatılan haberi gelmiş olan o sıfatlar bunlar mahlukatta var, var. mahlukatta da var mahlukatın gözü var, mahlukatın eli var, ayağı var, mahlukat da konuşuyor, mahlukat da hayat sahibi, mahlukatta da yüzü var, mahlukatın da istivası var, mahlukatın nuzulu var. Ha şimdi o zaman ne diyor? Akıl bak, akli delil orada. Akıl şimdi ne diyor orada? O bilmediğini anlamak için bildiğinden yola çıkarak yani bildiğine kıyaslayarak onu anlamaya çalışıyor ne diyorlar mahlukata benzer benzeterek anlamaya çalışıyorlar. E peki Allah azze ve celle mahlukata benzer mi? Leyse kemiyle şey. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Ha şimdi diyorlar o zaman diyorlar ki ev yani durun bakalım burada biz şu anda eğer onu mahlukata benzetirsek o zaman neye girmiş oluruz? Teşbih, edin, teşbih etmiş Onun Onu mahlukata teşbih etmiş o Yani ne etmiş olursun? Küfürü, Tabii küfre giriyor Allah, Allah Azze ve inkar etmiş yani şirk koşmuş olursun. O zaman o şirke düşmemek için tamam ne diyorlar? Diyorlar ki Allah'ın Azze ve Hocam böyle sıfatları yoktur. Olamaz yani. Ha çünkü Allah insana benzemez. Allah insana benzemediği için o sıfatları ne diyorlar? Nef ediyorlar Ha nefide de tek derece değiller. Kimisi umumen nef ediyor Tamam. Tamam. Umumun nefi ediyorlar? Kimizde ne diyorlar? Nefi ediyorlar. Yani hakikatını nefi ediyorlar. Zahirin ispat etmekle beraber. Yani ismi ispat ediyorlar. O sıfat onlarda ispat ediyor lakin o sıfatı sadece lafzen ispat ediyorlar. Hakikatını ispat etmiyorlar. Ne nah, ne diyorlar? Ne demek yani sıfatı tevin ediyorlar. Ha, evet Allah'a aziz eli vardır. Yani ne manada? Allah'ın eli var çünkü Allah aziz elinden haber vermiştir. Lakin el ne manada? Kudret manasında. Yani o hakiki el değildir. O çünkü hakikatını ispat etsek diyorlar o zaman Allah için aynı beşer eli gibi el ispat etmiş oluruz ki bu şirktir. O zaman bunu biz net mi mecburiyetindeyiz. Tevil etme mecburiyetini akıl bunu gerektiriyor. Akıl onun tevilini gerektiriyor. O zaman biz onu tevil edip dememiz lazım ki o kudrettir diyorlar. Hatta şimdi bu niye böyle yani böyle şeylere giriyorlar? Çünkü akıllarını zapt etmiyorlar. Tamam Çünkü akılları nakile tabi değil. Ha, akıl, akıl nakile tabi olduğu zaman o zaman zaten böyle bir sıkıntı var olmuyor. İşte İmam Melek Rahimullah'ın sözü ve sualü anhu bid'a diyor. Yani istiva bahsinde. Onun hakkında sual etmek nedir? Bidattır. Bidattır. Yani bidat. Bidat. Yani ne, de, ne demek bidat yani daha evvel böyle bir şey görülmemiştir. Bak sahabe sahabe şeyin Allah Subhanahu ve Taala'nın sıfatları zati ve fiili sıfatlarla alakalı haberler tam hem hadis olarak gelmiş olan haberler hem de sahabe sözü gelmiş olan haberlerin yani eserler hepsi mahfuzdur. Hepsi mahfuz yani. Ulema imamlarımız bu sözleri toplamışlar, zapt etmişler. Mesela İmam İbnü Khuzaym rahimullahın Kitabı tevhidi vardır. Kitabı tevhid, ismi Kitabı Tawhid. Kitabın baştan sonra tek konusu Allah'ın isim ve sıfatlarıdır. Ve o bütün haberleri toplamıştır. Yani hadis, yani ayet olarak sana hadis ve sahabe sözleri ve büyük tabiinin vesaire sözlerini, yani uleman selefin sözlerini toplamıştır. Ve ona benzer kitaplar çok var ve bu kitapların hiçbirisinde bir tanesinin Allah'ın azzâlelin bu sıfatların nasıl olduğunu sorduğunu göremezsin. Keyfiyeti nasıl diye sorduklarını ya da keyfiyetini şöyle şöyle olabilir ya da bir şeye benzettiklerini bulamazsın. Yani onların aklıyla bizim aklımız arasında fark mı var? Allah azzeli onlar için farklı bir akıl mı yarattı ki onlar bunu sual etmemiş bir biz sual ediyoruz. Biz derken yani halef halef yani daha sonra gelmiş olanlar sual ediyor. Akıl aynı akıl Allah Hazretleri. oyu akıl da yaratmıştır. Daha sonra gelenlerin aklını da yaratmıştır. Ama o selefin aklı haddini bilen bir akıldı. Anladınız? Haddini bilen. Halefin aklı ise azmış bir akıldı. O halefin aklında azdıranlar var. Onlar da ecnebiler. Tamam ecnebiler azdırdı. Yani Yunanlar, Farsiler vesaire. vesaire o ecnebi ilimlerin, işte zaten konu o, tamam Onun için bu nedir? Muhtestir yani. Ha, onun için bu şeylerden uzak durman lazım. Çünkü o senin ilmini, senin nazarını, senin tasavvuru ne edecek? Bozacak, ifsad edecek. Ha, i̇fsad edecek. Onun için uzak durman lazım. Bak sahabe niye sahabe oldu? Çünkü sahabe Kur'an ve sünnet dışında hiçbir ilme teveccüh etmemiştir. Tamam Onların bütün ilmi Kur'an ve Sünnetti. Tabii ne? Kur'an ve sünnet. için onlar Arapça bilmiyorlar mıydı? <gülüyor> Arapça biliyorlardı. Onlar da şiir biliyorlardı. Onlar da nesep yani bilgisi vardı. Onlar da bu şeyleri biliyorlardı. Ama onlara teveccüh iltifat etmiyorlardı. Onların yani bütün şeysi, meramı ve bütün gayesi neydi? Kur'an ve sünnetti. Ve fetvalarında yani sahabe, sahabe muştehit yani bu ümmetin en büyük muştehitleri kimlerdir? Sahabe'dir. Ve sahabe yani aralarında büyük fukaha olan sahabe fukahasına baktığınızda sahabe fukahasının fıkıhı nedir? Kur'an ve sünnettir. Tam Kur'an ve sünnet. Bir hükmü sorulduğu zaman ayettir, hadistir. Ayet varsa ayeti zikreder, hadisse hadisi zikreder. Ha eğer ayet ve hadis açık beyan etmemişse o zaman ayet ve hadisten yola çıkarak içtihad eder. İlmi budur, başka bir şey değil. Tam sahabe fıkıhı bu, bundan ibaret. Kur'an, sünnet yani nas. Nas'ın olmadığı yerde iştihat. Ama bunun dışında bu tip şeyler, <gülüyor> bunları asla girme, yani iltifat etmemişler. Halbuki onların zamanında yok muydu? Onların zamanında da felsefe vardı. Yani Yunan mantığı sahabeden önce vardı. Yunan mantığı yani antik Yunanistan döneminde ee, meydana getirmiş olan şey el muhim yani sizin fayda nerede bu insanlar Allah'ın azze ve celalinin sıfatlarını zatî sıfatlarını fiili sıfatını inkar ederken nefy bunu hevalarından kötü insanlar oldukları için yapmadılar. Tam bunlar şeytani insanlar. Ee, bunlar Allah'ı azze ve inkar etmek isteyen insanlardır. Dolayısıyla onlar nefy değil. Onları o o bidataz götüren ha bir şey var. Yani onlarda bir samı bir samimiyet, bir hassasiyet var. Hassasiyet ne işte burada? Listelzami endeho teşbih bil mahlukin. <Sessizlik> mahlukata benzetmemek için, benzetmemek için. Ama tabii şimdi pekîle bu bu irade sende yok mu? Sen bir selefi olarak, sen pekîle Allah Azze ve Celle mahlukata benzetmek mi istiyorsun? Hayır, sende de aynı hassasiyet var. Yani şu hassasiyetin aynısı sende de var ve hatta şu hassasiyetin aynısı sahabede de vardı, tabinde de var. Ondan sonra teb-i tabini ve bugüne kadar gelen bütün sünnet ulemasında da var. Peki onlar niye sıfatlarını nefyetmediler? Çünkü onların ölçüleri mazbuttu ha. Yani sahabenin öğrettiği ölçüler üzerinde isti devam ettikleri için, ısrar ettikleri için bu e, haberlere nasıl yaklaşmalarını gerektiği gerektiklerini biliyorlardı Dolayısıyla asla hatlarını aşmadılar. Ha. dediler ki kabul mutezi ile mutezin şu sözü gibi laye Eğer şahit görülse lekane csisme o zaman cisim olan cisim olması gerekir tam derse ki Allah azze azca görülür e o zaman ancak ne görülür cisim görülür yani bir cismi olması lazım ki görülebiliriz olsun. Bir Lennehu la yura illa fi cihetin. Çünkü yani bir şeyi görmek için onun için bir aynı zamanda ne bir cihet de ispat etmen lazım. Nerede görün? Önünde görün. Önünde, arkanda, sağında, solunda, değil mi? Yani bir ciheti olması lazım. Ha şimdi bu sözde o zaman şimdi diyorlar ki bak yani bir onun Rü'yeti eğer olsa, Allah yani o rü'yetullah eğer sahih olsa ki sahih hadisler ve bu ehli sünnetin yani itikadi esaslarındandır, akide esaslarından rü'yetullah'a iman etmek. Ha şimdi böyle bir şey olsa diyor o zaman bir netmen ne lazım? Allah azze ve celle bir cisim ispat etmen lazım. İki de Allah için bir cihet ispat etmen lazım. Ne demek oluyor bu bu pekiler ne demek oluyor? E o zaman bir cisim ispat edersin o zaman mahlukatın cismi gibi cismi olacak. O zaman mahlukata benzetmiş olacaksın. E, cihat ispat edersin o zaman pekala mekan yani Allah azze ve Celle o zaman demek ki yani mekanı ispat etmekteki müşkile ne bunlar için? Evet o mekan o zaman ne? Allah'ı kuşatmış olacak. E o zaman o mekan Allah'tan daha büyük olacak. E o zaman Allah'tan daha büyük bir şeyin varlığını ispat etmiş olacaksın. E o zaman Allah'ın azze ve Celle halik oluşu nerede kaldı? Yani böyle ha birbirini yani getiren böyle fasit şeyler, e, düşünceler ard arda gelen. Halbuki bak şimdi tabii buradaki bu cümle şimdi bak bunu law ru'ye lakan cisman lianhu la yura illa fi cihetin. Bu sözde bak şimdi ru'yet var bir, sonra cisim var, sonra deme cihet var. Şimdi sen bu tabirleri nasıl tarif ederse ona göre durum değişecek. Mesela cisim, cisim mesela Kur'an ve sünnete geçmeyen bir tabirdir. Ama cisimden maksut dersen zattır. Evet, zatı var. Allah Azze'nin zatı yok mu? Var. var. Ama cisim sözünü selef kullanmamıştır. Çünkü cisim, işte o mantıktan gelen bir şey. Yani cisim, eşyanın cismidir. Der misin şu telefon zatı? Demesin çünkü zat kelimesi çok daha fazla mana içeriyor. Ama telefon cismi dediğin zaman evet o eşyanın cismi olur yani. Ama şimdi sen eğer cismi zat manasına kullanırsan, yani cisim zat manasında kullanılabilir. Yani tarife bakıyor ha. Yani niye niye bu bahislerde saptılar? Çünkü o isimlere batıl manalar yüklediler. Bir, bak onun için yani, onun için size hep söylüyorum, Arapçanın ehemmiyeti bizim dinimizde yani çok büyüktür. Çok büyüktür. Çünkü sen, yani niye bir bu saptılar mı ile ve ondan sonra Mu'tez'in türevleri? Çünkü birincisi, Arap'ın kullanmadığı kelimeleri kullandılar. Ve Arap'ın o kelimeler yüklemedikleri manaları yüklediler. Tamam mı? Mesela cisim kelimesi aslen Kur'an'da geçmeyen yani Kur'an'da ve Sünnet'te kullanmadığı bir kelimedir. Sen niye kullanıyorsun? Kimin niçin kullanıyorlar? Mantıkçıları taklit etmek için. Felsefecileri taklitten. Onlar kullanıyor diye onlar da bunu ithal ettiler. Sonra cihet yani cihet cihette tarife muhtaç. Cihetle kastettiği nedir? Yani cihet uluğu kastediyorsun. Evet Allah Azze Celle nedir? Uluğu'dedir. Allah subhanahu aleyhi ve semadadır. Ve semada yukarıdadır. Yani cihet bu kastediyor. Evet Allah'a biz ciheti, bu bu manada ciheti Allah azze ve sellem ispat ediyoruz. Ama sen cihet derken, cihetle kastettiğin bir mekan, ha, muayyen bir mekan, e, o elbette Allah azze ve Celle bundan münezzehtir. Çünkü Allah azze ve Celle her şeyi yaratan odur. Yani görüyorsunuz bak ne kadar muşkil meseleler. Ağabey. Ve sen yani bu şeylere daldığın zaman seni nasıl yani e, yanlış yollara, yollara götürebilecek olan mesele. İşte bu insanlar sabah akşam uğraştıkları meseleler bunlardı. tam sabah akşam bu tür şeylerle uğraşıyorlardı. Sapmamaları mümkün değil. Tamam <gülüyor> sapmamaları mümkün değil. Ve <gülüyor> kavlihim sonra da yine mutezilenin yani. لو كان له كلامٌ eğer onun kelamı olmuş olsaydı yusma yani işitilen lakan cisma o zaman cisim olması gerekir çünkü yani şimdi bak bütün bunların bütün bu neticelerin şeysi nedir yani mukaddimesi nedir önce ne yani kabul etmen lazım ki şu neticeleri çıkarabilesin yani teşbih nasıl olması lazım misavi olması lazım yani misavi yani Allah azze ve celle ile mahlukatı eşit seviyede birbirine benzetmen lazım ki şu neticeler varabilesin çünkü niye cisim şimdi diyor ki eğer Allah'ın işitilir kelamı olmuş olsa ya kelam sıfatını inkar ediyor diyor ki Allah azze ve celle konuşmamıştır niçin konuşmamıştır peki çünkü konuşmak nedir kelam nedir Hı? Kerem neden yani, kelam? Kelam neden ibarettir? Sesler, ses. Lafızdan, lafızlardan ibaret değil mi? Yani. Lafızlarda nedir? Sesler. Seslerdir, yani. lafız da sestir. Peki, ses neresine meydana geliyor? Şu nefesinin, şu hava borusundan çıkışıyla meydana geliyor. Tamam ses o yani. Vaksini ben konuşuyorum. Nasıl bu ses meydanı? O ben konuşurken ne diyorum? Belirli sesleri ardarda arda dizerek kullanıyorum. Değil mi? Evet. O hava benim işte mahreç dediğin ne olur? İşte boğazdan çıkardığın zaman orada ne çıkıyor? Hemze çıkıyor, he çıkıyor, ha çıkıyor, ha çıkıyor, ay çıkıyor, Aynı çıkıyor, değil mi? Yani nereden çıkarırsan şeyi, sesi nereden çıkarırsın iki taraftan? O ona göre de ses çıkacak. O sese de ne demişler? Harf demişler. Ha birbirine aid etmek için ya. Yani. Ha şimdi o zaman eğer duyulan sesi varsa demişler o zaman cismi de olması lazım. Yani o sesli o harfleri ortaya çıkaracak olan bir Cis ha bir cisim bir bir cisim olması lazım ki o sesler ortaya çıksın. Ya yani ne diyorlar? İlkin mukaddimo hepsi yani bu ee, sıfat neficileri ne diyorlar? İlki ne diyorlar? Allah Azze ve Celle önce bir mahlukata benzetiyorlar. Tamam, önce bir Allah, Allah Azze ve Celle mahlukata benzetiyorlar. Benzetince diyorlar ki eyvah yani eğer bunu yaparsak o zaman şirke gireceğiz. E o zaman çare ne? O zaman Allah'ın Azze ve Celle bu, nefile, bu sıfatla nefiyetmemiz lazım ki onu benzetmeyelim. Tamam yani izledikleri yol o. وَوَفَقَهُمْ <gülüyor> Onları muvaffakat etti. كِمَّنَّفَ الْاِسْتِوَةِ Nef'e o ye değil. مَنَّفَ الْاِسْتِوَةِ İstiva'yı nef'yeden. فَنَفَوْهُ لِهَذِي شُبْهَ Orada teyfazda. فَنَفَوْهُ <gülüyor> Yani nef'yettiler. لِهَذِي <gülüyor> شُبْهَ Bu şüpheden ötürü. Yani şüphe nerede? Eğer biz bunları ispat edersek o zaman Allah Azze ve Celle'i mahlukata benzetmiş, benzetmiş oluruz. Olur. Şüphe orada Dolayısıyla bundan ötürü nef yetmişlerdir. Ve hâdâ tarîkul mu'tezileti vel cehmiyyâ. Mu'tezileyle cehmiyenin yolu işte budur. Ve kad ittefeqe selafû. Selef ne etmiştir? İttifak etmiştir. Âlâ tebdi'ihim. Onlara tebdi'i nedir? Yani <gülüyor> bidat hükmünü vermek. Âlâ tebdi'im ve tadlilihim. Bidat ve sapıklık hükmünü verme hususunda bunlara yani Mutezile ve Cehmiye'ye ittifak etmişlerdir. Waqad salaka etmiştir sebîlhum onların yolunu fi ba'dül umûr bazı meselelerde hepsinde değil bazı meselelerde bazı şeylerde netmiş ne e, onların yolunu izlemiştir. Yani kimler memmenin tesebe ile sünnet ve hadis. Yani sünnet ve hadise intisap etmiş olanlar kimlerden minel mutaakhirin, Muteakhir ulema'dan. Yani sünnet ve hadis ehli olan bazı muteakhir ulema da bu yolu izlemişlerdir. Bu yolu yani hangi, neyi kastediyor? Yani Allah'ın azze ve sıfatlarını tevil yoluna yani tevil yolunu bazı muteakhir da izlemiştir. Vela ki yani onlar sünnet ve hadis ehli olsalar da yani kimler gibi mesela Mesela İbn Hacer el Askalani gibi rahimullah veyahut da mesela en-Nevevi gibi rahimullah veyahut da işte et-Tahavi gibi rahimullah. Bunların hepsi hadis ehli. Yani hadis ehli ne manada hadisçi. Hadisçi alimler ve sünnet ehli alimlerine manada yani sünnete ehemmiyet ehemmiyetini bilen ve ehmiyetini ispat eden sünnet üzere olan ha, alimler. Yani bugün hadis dediğin zaman belki ilk aklına gelen şahsiyet i̇bn Hacer'dir. Rahimallah. Ama o da yani sıfat bahsinde Allah'ın azze ve bazı sıfatlarını tevil ediyordu veyahut da imanın tarifinde mesela ehli yani hadis ehli gibi tarif etmiyor. Ha bu niye işte, niye bu meydana gelmiştir? Çünkü o genel hava, işte o zaman hakim gelen bu 5. asırdan sonra özellikle Hatta belki daha önce tarih verebilirsin 4. asırdan sonra Ama özellikle 6. 7. asırda artık iyice galip gelmiş olan Bu eşarilik, maturi, maturidelik yani ümmete tamamıyla galip gelmişti. Bugün gibi, bugün ümmetin akidesi nedir? Ya eşaridir ya maturididir. Yani selefiler bir azınlıktır. Halbuki selefilik Allah'ın Azze ve Celle'nin Resulüne indirdiği aleyhisselatüme indirdiği din selefiliktir. Yani. Ama azın, bak bugün azınlıktır. Yani. Bugün ümmetin hemen hemen hepsi ya maturididir ve ekseri de eşaridir. Nasıl yani? Çünkü maturidilik nedir? Bir itikadi mezheptir. Hangi fukih mezhep maturididir? Hanefi mezhebi. Yani bütün Hanefiler Akidede Maturididir. Ve e, eşarilik de itikadi bir mezheptir ve fıkhi mezhep olarak Şafir. diğer üç mezhep hepsi eşaridir. Yani Şafiler, Malikîler, Hanbelîler eşaridir akidede. E, bugün zaten İslam ümmetinde ispat edilen mezhepler kaçtır? 4. Dört. 4'tür. <gülüyor> e 4 mezhepten Maturidi ve Eş'arî ki maturilik şarelik de ircadır. Hayır, ircadır yani. Daha şey, daha bir üst şey, ne diyorlar, Çatı yani katman irca sebebidir. Tam ileride inşallah bu yani bu fırkaları da şey etmek lazım. Çünkü fırkalarına kadar iyi bilirsen ehli sünneti o kadar iyi bilirsin, ayıd edebilirsin yani. İlim temizinden سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب هو به به, به يطلب حتى